5, 3, 2, 1 Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah Öncelikle kısa bir hatırlatmada bulunmak isteriz Allah nasip ederse bütün sorularınızı inşallah sormaya çalışıyoruz Gücümüz yetiye kadarıyla bir sonraki haftaya aksedebiliyor Bizi izlemeye devam edin, inşallah e, istisnasız bütün sorularınızı Efendimiz'e soracağız inşallah. Efendim Yozgat'tan Mahmut Kıtir, değerli ve çok kıymetli hocam öncelikle selam ve saygılarımı arz eder. Yüce Allah'tan sağlık, sıhhat ve uzun ömürler dilerim. Allah razı olsun. Hocam mezarlıkta okuduğumuz ihlas ve fatiha duaları mezarlıktaki yatmakta olan mevtalara ne gibi faydası olur? Mezarlıktaki yatmakta olan mevtalar ziyarete geleni görür ve tanırlar mı? Evde okunan Fatiha veya İhlas surelerini okuduğumuz zaman mezarlıktaki, mezarlıkta okunmuş gibi mevtalara ulaşır mı hocam? Saygılarımla arz ederim efendim. Allah razı olsun. İster mezarlıkta okunsun, ister evde okunsun. Hediye ettiğimizde her neyi hediye ediyorsak o mutlaka gider. O mutlaka yerini bulur. Bunu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uygulamasından biliyoruz. Özellikle bir şey infak ettiğinde Resulullah Efendimiz öyle yapmıştır. Hatice annemize mesela kurban kesmiştir. Kurban kesip sevabını hediye etmiştir. Bu durumda infak edilen her ne varsa bu ona gider. Yalnız sevabın gidebilmesi için onun imanlı kurtarmış olması gerekir. İmanlı olarak ölmüş olması gerekir. Allah'ın huzuruna imanlı olarak gitmiş olması gerekir ki o sevap gitsin. <gülüyor> Allah Kur'an'ı diriler için göndermiştir. Hayatı onunla yaşasınlar diye göndermiştir. Sevap kitabı değildir. Bir kere bunu böyle anlayalım önce. Ama diyelim ki okuyup hediye etti. Ölüye nasıl bir faydası olur? Önce hayattakilerin ona dua ettiğini, bununla beraber o duanın bir hediye mesafesinde ona takdim edildiğini anlamak gerekir. Bu hediye sana Farancadandır, oğlundandır, evradındandır, hanımındandır, eşindendir, akrabandandır, dostundandır, kardeşindendir diye o hediye ona takdim edilir. Nasıl anlamak gerekir mesela eğer imanını kurtarmışsa, ona bir gül ikram edilir. Örnek veriyorum onu, anlaşılsın diye. Bu, sana parancadandır. Sana hediye göndermiş gibi. Bu, onu sevindirir. Unutulmadığı için. Onu sevdiği için. Ama eğer bir şeyi infak ederse, bu durum değişir o zaman. Bu, ona mutlaka fayda verir, ikram olur. Hem günahlarını hafifletmiş olur, hem sevabını artırmış olur. Bu şekilde bir fayda verir. Mezarlıktaki onu görür mü? Bu da onun durumuna göredir, imanına göredir. Eğer o cennetlik biriyse, bu durumda onu görür. Bu Allah'ın ona ikramidir. Eğer bir veli, bir Allah dostuysa, daha farklı görür, daha farklı Onla muhatap olur. Ama cehennemlik biri ise onun derdi ona yeter. Onu görse ne olur, görmese ne olur. Görse bile dönüp bakamaz. Onun derdi ona yeter onun için. Onun için muamele farklıdır. Yatana göre durum değişiyor. Evet, bunu da böyle anlamak gerekir. Ama hediye ettiğinde, ister evde olsun, ister mezarlıkta olsun, o ona ulaşır. Efendim izleyenimiz devamlı değerli ve kıymetli hocam demiş ben Ecevit hükümetinin ülkemize kriz yaşattığı yıllarda kuyumcudan bir tane çeyrek altın aldım. Çeyrek altın o zaman 9 liraydı. Ben aldıktan bir ay son, bir ay içerisinde çeyrek altın iki katına çıktı. Yani 9 lirayken 18 lira oldu. Kuyumcu benden 18 lira 18 lira olarak Para aldı. Kuyumcunun bu yaptığı dinimiz açısından doğru mudur? Benim hakkım ona geçmiş midir? Şimdiki çeyrek altın neyse o zaman da çeyrek altın oydu. Mübarek hocamızın, hocamıza saygılarımla arz ederim. Allah razı olsun. Herhangi bir şekilde borçlandığımızda onu aynı ile geri ödemek lazım. Aynı şekilde neyi borç vermişse o da aynı ile onu alma hakkına sahiptir. Altın vermişse, aynı altını alma hakkına sahiptir. Ama para verseydi, bunun yerine altın isteseydi yanlıştı. Evet, dolayısıyla her neyi vermişse, onu alma hakkına sahiptir. Herhangi bir şekilde, sorumlu da olmuş olmaz. Günahı kimin boynuna? Elbette ki, memleketi idare edenlerin boynundadır. Onlardan dolayı zulme uğramıştır. Hakkını Ahirette onlardan alır. Her ne olursa olsun bir de imtihan vardır. Onu imtihan olarak görmek gerekir. İmtihanı kazanmak için de evet, çaba gayret sarf edip kazanmaya çalışmak gerekir. Kimse de kızmamak gerekir. Bu bir imtihan deyip kazanmaya çalışmak gerekir. Hakkını da alır. Efendim Bursa'dan Alican ilmi ledun sahibi olmak için ne yapmak lazım? <gülüyor> i̇lmi ledun Allah katından ilim verdiği kimse buyurur Aleyhissalatu vesselam, Allah ayet-i kerimede Allah'ın katından ilim alan. Allah'ın katından ilim vermesi ilmi ledun Allah'ın katından ilmi alabilmek için önce Allah katına çıkmak gerekir. Bu öyle kendiliğinden herhangi bir şekilde gelen bir şey değildir. Önce bir huzura varmak gerekir. O vuslat yolculuğunu yapıp Allah'ın huzuruna çıkmak gerekir ki onu yaratan Rabbi katından ona ilim versin. İlim bahşetmiş olsun. Bahşetsin. Allah'ın katındaki ilmi alabilsin. ledün ilmine sahip olabilsin. Onun için nefsin teskisi gerekir, terbiyesi gerekir. Ovuslat yolculuğunun yapılması gerekir. Ne zaman huzura vardı, Allah'a vasıl oldu, Allah ona öğrettir. Allah ona öğrettiğinde ilmi ledune yani Allah katındaki bilgiye sahip olmuş olur. Allah neyi öğretirse onu öğrenmiş olur. Evet, ilmi ledune'yi böyle anlamak gerekir. Bu yolculuk yapılmadan o ilmi almak mümkün değildir. Bunun için de zaten müşhidikam bile tabi olduğunda o eğer böyle bir ilme sahip değilse zaten o yolculuğu ona yaptıramaz. Eğer Allah ona vazifeyi vermişse bu durumda yolculuğu yaptırır. Allah katından ilmi almış ki o Allah katındaki ilimle, ledin ilmiyle onu biliyor zaten. Tabi olduğunda, uyduğunda onun kazandığını evet kazanır. Dolayısıyla o ilmiyle de e, ermiş olur. Allah'ın dilediği kadarıyla. Evet. Efendim, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim eşim bonzay kullanıyor. Bunu bırakması için ne yapmalıyım? Kendisi tedavi kabul etmiyor. Evet. Eğer bir insan kendi kendine merhamet etmezse, hiç kimse ona merhamet edemez. Önce onun bunu kabul etmesi gerekir. Onun, Buna ikna olması gerekir ki hem dünyasını hem ahiretini cehenneme çeviriyor. Bunu anlayıp bunu kabul etmesi gerekir. Kurtulmak için onun bunu isteyip çaba gayreti sarf etmesi gerekir ki dışarıdan yardım gelsin. Dışarıdan ona dua edilebilsin. Önce o kendine dua edecek. İsteyecek, çabasını, gayretini sarf edecek. Evet, yakınları da ona yardım edip dua edecek ki kurtulsun. Evet, ona belki bunu kabul ettirmek gerekir. Bu haliyle devam ederse aklını kaybeder. Dolayısıyla dünyasını da kaybeder, ahiretini de kaybeder. İkisi de cehennem olur. İnşallah söylemeye çalışalım, anlatmaya çalışalım. Bir de sohbetleri izlettirmeye çalışalım. Gereken olur inşallah bir izleyeceğiz. kızımı bir cemaate hafız olması için gönderdim. Benim ve annesinin rızası olmadan kızımı evlendirdiler. 4 yıl oldu. Biz halen razı değiliz. Anne ve babanın rızası olmadan yapılan evlilik doğru mudur? Dinen bu olayın hükmü nasıldır? Önce anayı babayı çiğnemiş. Bu ülkeleri yanlıştı. Yani ana baba hakkı böyle mi ödenir? Bir de bir cemaate gidiyor, sözde yani Allah'ın yolunda yürüyor demektir. Cemaat deyince onu anlıyoruz tabii. Eğer gerçekten Allah yolunda yürüyeni bir cemaatse, böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Böyle bir şey olur mu? Onlara sorulmadan, danışılmadan, onların rızası alınmadan nasıl yapar onu? Nasıl yapabilirler? Eğer yapmışlarsa bu durumda kendini onlar kendilerini, o cemaatteki her kim varsa kendini onların sahibi gibi görmüş. Öyle sahibi gibi görmüş ki, anasından, babasından önde o hakkı kendine görmüş. Dolayısıyla yanlıştır. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şeyin düşüncesi bile yanlıştır. Eğer bir evlat ana baba hakkını gözetmiyorsa, onun hesabını, ana babasına hesabını yapmıyorsa, onların gönlünün hesabını yapmıyorsa, onlara teşekkür ne değilse, böyle mi teşekkür edilir? Evet. Ona cemaat demek doğru değildir. Tavsiye etmek başka bir şey. Böyle onların rızası olmadan, onların kabul etmesi olmadan yapmak başka bir şeydir. Evet. Efendim Reşit Abbasov. Azerbaycan'dan, selam hocam, namaz değiller elli vakti olup onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beş vakte indirmiş. Bu doğru mu? Öyle bir e, rivayet vardır. Rasulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam gittiğinde Allah ona elli vakit namaz farz kılmış, emretmiştir ümmeti için. Geri döndüğünde Hz. Musa ona Ümmet'in bunu kaldıramaz. Onun için Rabbine niyazda bulun onu indirsin. Sonra 40 vakte indirdi, 30'a indirdi, 20'ye indirdi, 10'a indirdi, 5'e indirdi. Her seferinde geri dönüp münacat yapıyormuş. Böyle indirim yapıyormuş. Bu Allah'ın vahyine ters bir şeydir. Bu, Yahudilerin uydurduğu bir şeydir. Ne demektir aslında? Yani sizin peygamberiniz işi bilmiyordu, bizim peygamberimiz ona işi öğretti. Bu bir. İkincisi Allah bir şeyi emrettiğinde, hüküm verdiğinde Allah hükmünü geri almaz. Yani Allah öyle söyledi, Resulullah Efendimiz de gitti söyledi, geri aldı. Azar azar böyle geri aldı. Bu Kur'an'a ters. Buna beraber herkes bilir ki eğer namaz elli vakit olursa gece gündüz namaz kılması gerekir ki elli vakti bilsin. Allah yapılmayacak kulunun gücünün üstünde bir yük yüklemeyeceğini beyan etti Allah. Allah hiç kimseye gücünden fazla yükü yüklemez dedi. Yapamayacağınız şeyi size emretmez dedi. Nasıl oldu da Allah böyle emretti? Evet bu bu Yalan, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a iftiradır. Böyle bir şey yoktur. Evet, Allah beş vakti emretmiştir. Bir seferde onu söylemiştir. O, e, ümmetine ikramdır, hediyedir. Miracın hediyesidir bu. Evet. Müminlere mirac olsun diye. Yoksa herhangi bir şekilde böyle bir şey söz konusu değildir. Haşa. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Serhat Öztürk. selamünaleyküm. Başta efendimiz Muhammed Hüseyin Hazretleri, Salih Hoca'ya, Muhammed Abi ve dergahtaki tüm kardeşlerimize selam olsun. Hocamıza bir sorum olacaktı. Cuma namazının vaazı farz mıdır? Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cuma namazının vaizi farzdır. Hutbe, hitabet farzdır. Evet. Cuma namazı öğle namazı 4 rekattır. İkisi o hutbeye verilmiş. 13. Cuma namazı iki rekat olarak kılınır. Diğer iki rekattaki ki vakitte hutbeye verilmiş. Vahza verilmiş yani. Hutbe demek, Resulullah Efendimiz hutbeyi okurken nasıl okuyordu? Allah'ın indirdiği ayetleri, özellikle yeni gelmiş olan vahyi, bütün Cuma günü müminlere okuyup izah ederdi, anlatırdı. Allah ait kelimede buyurur ki Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınızda, davet edildiğinizde evet, Allah'ın zikrine koşun. Değil mi öyle? Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için dağılın. Yeryüzüne dağılın. Rızkınızın peşinden gidin dedi. Allah'ın zikri, Allah'ın zikri aynı zamanda Kur'andır. Vahiydir. Allah Kur'an'a Kur'an'a zikir diyor. Bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız. Bu durumda Allah'ın zikrine davet edildiğinizde, hutbeyi, hutbeye davet edildiğinizde manası çıkar. Yani Allah'ın ayetlerini dinlemeye davet edildiğinizde. Aynı şekilde devamında namazı kılıp bitirdikten sonra bir de namaza davet ediyor. Hutbeyi dinleyeceksin. Allah'ın zikrini, ayetlerini dinleyeceğiz. Sonra namazı kılıp ondan sonra dağılacağız. Bu durumda Zikir, e, hutbe, vaaz bölümüne girer. O zaman vaaz, hutbe, farzdır. Evet. Yasin Bey, üzerimde kamu hakkı var. Nasıl <gülüyor> ödemem gerekir? Evet, kamu hakkı e, milletin hakidir, Fakir fukaranın hakkıdır. E, bu durumda fakir fukaraya onu ödemesi gerekir. İnfak etmesi gerekir. Efendim, Trabzon'dan Nurdoğan Barış, selamun, selamun Aleyküm. Aleykümselam. Mübarek hocamın ellerinden öper ve tüm kardeşlerime de selam ve muhabbetlerimi arz ederim. Günahından vicdanen elem duymak ve samimi pişmanlık ile suçluluk psikolojisi ve ona eşlik eden değersizlik duygusu farklı mıdır? Ayrımı nasıl yapmalıyız? Dostunun kelamını şifa ve rahmet kılan Rabbime hamdolsun. Eşinize hasret ve hürmetlerimle. Allah'lık olsun. Eğer bir yanlış yapmışsak ya da hayatı yaşarken hayatımızın bir bölümünü yanlış yaşamışsak. Eğer imanımız varsa, Rabbimize döndüysek bu farklı bir şeydir. Kendi kendimizi elbette ki Suçlarız, bunun için kendimizi kınarız. Evet, levame nefsinin halidi bu. tevbe ederiz, istiğfar ederiz. Eğer o yanlışları bıraktıysak, terk ettiysek, güzel yapmaya, doğru yapmaya çalışıyorsak, bu durumda Allah ayet-i kerimede buyurduğu gibi, günahlarımızı sevaba çevirir. Artık orada suçluluk psikolojisi olmaz. İman ile beraber olunca o psikolojinin e, temizlenmesi gerekir. O suçluluk halinin gitmesi gerekir. Tevbe ettik, istihbar ettik. Buna beraber eğer birilerine zarar vermişsek, tarif ettiğimiz bir şeyler varsa onu da tamir etmeye e, çalışıyoruz ki bilhamdül sevaba dönüyor. Ama onu e, devam eden ne dedi? değersizlik, kendini değersiz görme hali. Bu tamamen şeytandandır. Altın çamura düşmekle değerini kaybetmez. Çamurlanmış sadece. Çamur bulaşmış. Tövbe edince, istihbar edince evet, temizleniyoruz. Nasıl ki o altını alıp yıkadığımızda temizlendiği gibi biz de temizlenmiş oluyoruz. Hatta bir de değer katmış oluyor ki günahı sevaba dönüyor çünkü orada. Orada o kendini değersiz görme hali şeytanın verdiği vesvesedir. Şeytan ona diz çöktürmeye çalışıyor. Eğer o hali devam ederse o gücünü kaybeder. Manevi gücünü kaybeder. Allah'a koşma gücünü kaybeder. Allah için bir şeyler yapma gücünü kaybeder. Bununla beraber kendini Allah'ın huzuruna layık görmez, göremez. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri yok sayar. Şükürsüz bir hal alır. Şükreden bir kul değil, ondan evet, şükürsüz bir kul çıkmış olur ki, Zaten şeytanın istediği de budur. Böyle bir durumda asla şeytana e, taviz vermemek gerekir. Ben, Rabbim beni affetti, ben de kendimi affettim. Rabbim beni seviyor. Bununla beraber, eğer, yok Rabbim beni affetmiyor diyorsa, kendi günahını, Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden daha büyük görüyor demektir. Kendi günahını Allah'a şirk koştu demektir. Günahını Allah'a şirk koşuyor. Kendini Allah'a şirk koşuyor. Kendini o kadar büyük görüyor ki Allah'ın muhatabı gibi, ortağı gibi görüyor. Ben ona yanlış yaptım. Sen ona yanlış yapamazsın. Sen kimsin ki ona yanlış yapasın? Sen kendine yanlış yapmışsın. Kendine zulmetmişsin. Kendini çamurun içine atmışsın, batakın içine atmışsın. Rabbin'e dön, tövbe et, Rabbin beni affetti, mahfiret etti. Rabbin beni rahmetinin içine aldı. Rabbin rahman ve rahimdir. Rabbin gıfurdur, gıfardır, tevvabdır, afudur demen lazım. Yoksa Allah'a iman etmiş olmuyorsun. Zaten iblis, evet, bu e, psikolojiyi ona verirken, değersizlik psikolojisini ona verirken Allah'ın isimlerini ona inkar ettiriyor. Yok say, saydırıyor. Ona ben dedir dedirtiyor. Ben işte şöyle yanlış yaptım. Yanlış. Yani senin büyüklüğünden ne çıkar? Senin günahından ne çıkar? Allah buyurmadı mı? Allah bütün günahları affeder demedi mi? Ey nefsini israf eden, kendini harcayan, hayatını harcayan kullarım. Allah'tan umudunuzu kesmeyin demedi mi? Dedi. Her böyle günde kendini değersiz günde benim günahım var dediğinde, Allah beni affetmez dediğinde, Allah'ın isimlerini inkar ediyor. Rabbini inkar ediyor, haber yok. Bunu şeytan ona yaptırıyor. Hatta bir de onu güzel gösteriyor. Sen kendini kötü görüyorsun, hatalı görüyorsun, kusurlu görüyorsun deyip, bir de ona sağdan gelip hile yapar. Evet, bunu insanlar da yapıyor, yakınları da yapıyor. Her biri şeytana yardım ediyor demektir. İnsana, insani hatırlatmak lazım. Hazreti insan olduğunu Allah'a göre hatırlatmak lazım. Eğer insan insana Allah'ın nazarıyla nazar ederse Resulünün yaptığı muameleyi yapabilir. Yok Allah'ın nazarıyla nazar etmezse şeytanın yaptığı muameleyi yapar. Hiç farkında olmadan şeytana yardım eder. Başkaları şeytana yardım etse bile evet bizim şeytana, günahı işleyenin şeytana yardım etmemesi gerekir. Ayağa kalkması gerekir. Doğrulması gerekir. Rabbim Allah'tır deyip Allah'ın huzurunda durması gerekir. Huzura çıktığında <gülüyor> evet kurun geldi ya Rabbi. Aciz kurun, minahkar kurun. Hatali kurun. Senden kaçan kurun geldi ya Rabbi. Senden başka gidirecek yeri olmadığını anlayan kulun geldi ya Rabbi demesi gerekir. Görecek ki evet Allah rahmetiyle tecelli eder, onu muhabbete gark eder. Onu ayağa kaldırır, ayakta tutar onu. Evet. Kardeşimiz çok güzel söylemiş. Aynen öyle oluyor, öyle yapılıyor. Evet bu şeytanın tuzağı bilerek ya da bilmeyerek bir de şeytana yardım ediliyor. En yakınlarımıza bile o Allah'ın verdiği kıymeti, değeri, şerefi veremeyince kendi elimizde alıp şeytana teslim ediyoruz. Şeytan ona muamele ederken, onu dağıtırken, yerin dibine geçirirken o da şeytana yardım ediyor. Sorun nerede? Allah'ın nazarıyla nazar edemediğimizden Resulünün muamelesini yapamıyoruz. Resulüne tabi olup muameleyi öyle yapamıyoruz. Ondan. İnşallah hep beraber insana insanı hatırlatacağız. Kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini. Allah'ın katındaki yerini ona hatırlatacağız. Allah'ın ona verdiği şerefi ona hatırlatacağız. Öyle ki insan kendine gelsin. İnsan Rabbinin davetine icabet etsin, edebilsin. O gücü, o kuvveti kendinde bulsun. Mesela peygamberleri anlatırken Allah onları bize örnek olarak anlatır. Biz ne diyoruz? Onlar peygamberdi. Yetmez, sahabeyi anlatırken onlar diyor sahabeydi. Biz onların yaptığını yaparsak, Onların kazandığını kazanmamız gerekmez mi? Onlar diyor özel insanlar, başka insanlar. Yetmez. Velileri anlatırken böyle öyle söylüyorlar. Onlar diyor Allah dostu. Sanki dostluk havadan geliyor ya da Allah birilerine haşa torpil yapıyor, birilerine de zulmediyor gibi söylemiş oluyor. Allah'a dost olma kapısı herkese aşıktır. Ardına kadar ve Allah bütün kullarını davet ediyor. Aynı şekilde kim hangi peygamberin hangi harını taşır o gereğini yaparsa o peygamberin o konudaki kazandığı nimeti kazanır. Hangi sahabenin yaptığını yaparsa o yönele sahip olursa o sahabenin kazandığını kazanır. Allah ne kimseye torpil yapar ne de kimseye zulmeder. Tercihi kuluna bırakmış daveti yapmıştır. Tercih tamamen kula ait. Onun için kulun öyle bir dik durması gerekir ki Rabbim ne derse o kim ne derse dersin demelidir. Deyip Rabbine koşmalıdır. Evet. Efendim bir izleyicimiz selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Konuşman bile güzel. Sorum babam, babamdan kalan maaşımız var. Bazen ihtiyacım olur fakat annem vermez. Ne zaman istesem para yok diyor. Hep borç var diyor. Peki ben ondan habersiz para alsam günah mı? Sonuçta babamdan kalan bir hakkımdır biliyorum. Sıkıntılarımız var ama hep aynı durum. Benim de ihtiyacım olur. Evet. Kardeşimizin babası vefat etmiş. Bu durumda babasından kalan maaş vardır. Böyle bir durumda Allah tahsimati yapmış mıdır? Yapmıştır. O maaş sadece anaya ait değildir. Evlatlara da aittir. Nasıl ki babam miras bıraktığında bunun taksimatının yapılması gerekiyorsa aynı şekilde maaş da babasından miras olarak kalmıştır. Akan bir akar olarak miras olarak kalmıştır. Elbette ki kendi hakkını alabilir. Evet, kaç kardeşlere ne kadar ona düşüyor? O bunu hesabını yaptığında zaten e, ne kadar kendisine düştüğünü bilir. Bu durumda onu aldığında ne yapmış olur? Kendi hakkını almış olur. Kendi hakkını çalmış mı olur diyoruz. Çalmış demiyoruz. Kendi hakkını almış olur. Ona ait çünkü. Ama gizliden almış olur. Herhangi bir sorumluluğu olmaz. Hak onudur çünkü. Hakkı var. Buna beraber annesine bunu hatırlatması gerekir. Bunu söylemesi gerekir. Onu da bu sorumluluktan kurtarması gerekir. Çünkü bunun hesabı ona sorulur. Evet. Efendim Nazan Çimen. selamünaleyküm Hocam. Sizi Aleyküm dinledikçe Aleyküm. ufkumuz açılıyor. Allah sizden razı olsun inşallah. Birbiriyle bağlantılı iki sorumuz olacaktı size. İlki. Biz bir şeyi dilediğimiz için mi oluyor, yoksa o şey olacağı için, vakti geldiği için mi biz diliyoruz? İkisi de geçerlidir. Allah, takdiri yaparken her şeyi bilendir. Takdiri ona göre yapmış. Dolayısıyla bize gelen Allah'ın takdiridir. Buna beraber Allah bu takdiri yaparken, bizim duamıza göre bir de takdir yapmış. Biz dilediğimiz için takdiri yapmıştır. İkisi aynı şeydir. Allah kurunun nasıl kazanacağını biliyor. Takdiri ona göre yapmış. Dolayısıyla kurun duası da onun takdirine uygundur. O duası da takdirine uygundur. İkram ettiyse kul dilemiştir. Allah yaratmıştır, ikram etmiştir. Ama bunu önceden de takdir etmiştir yalnız. Eğer duamız kabul olmadıysa bu durumda o bizim için hayır değildir. Çünkü Allah kuluna muameleyi yaparken ebedi hayatının hesabını yapıp muamele ediyor. Dünyaya ait değil, dünyaya göre değil. Dünya imtihan yeri, kazanma yeri, kulu nasıl kazanacaksa hükmünü öyle vermiş, takdirini öyle yapmış. Bu takdiri kulunun durumuna göre, duasına göre yapmıştır. Gücüne göre yapmıştır, imkanına göre yapmıştır kim nerede olursa olsun, hayatı nerede yaşarsa yaşasın, kimlerle yaşarsa yaşasın, Allah o muameleyi ona yaparken o ebedi hayatını kazansın, Hazreti insan olsun, Allah'a dost olsun, yakın olsun, varabileceği en son noktaya varsın diye muameleyi yapmıştır. Manevi itibariyle. Onun için Allah muameleyi yaparken de kulunun Duasına göre muameleyi ediyor aynı zamanda. Eğer kuru ki, Ya Rabbi ben sana dost olmak istiyorum. Bunun bir karşılığı vardır. Allah muameleyi ona göre yapar. Ama böyle bir derdi olmaz. Böyle bir duası olmazsa, muamele daha farklıdır. Onun için peygamberlere muamele çok farklıdır. Sadece, imanımı kurtarayım, diyen birine muamele daha farklıdır. Duaya göre. Ama... Ahiretteki duaya göre muamele vardır. İkisi birbirinin aynıdır, iç içedir yani. Hem duaya göredir, hem Allah'ın takdirine göredir. Allah onun duasına göre takdir etmiştir. Gücüne göre, imkana göre. Onun imkanı ne kadarsa ona göre. Hükmünü vermiş, muameleyi de ona göre yapıyor. Efendim doğumlu kardeşimiz ikincisi... Bizim duamızla dünyalıkların değişmediği sadece bu dualarımızla imtihanın hafif geçeceği ancak imtihanın değişmeyeceği ya da ortadan kalkmayacağını biliyoruz. Bu doğru mudur? Bosna katliamında bir Müslüman ataist olmuştu. Burada katliam varken biz hepimiz çok dua ettik, çok yalvardık Allah'a. Ama değişen bir şey olmadı. Burada Allah yoktu demişti. O zaman insanlar duayı boşa mı ediyor? Yani Rabbimizin bizim ahirette kazanabilmemiz için dünyada yaşamamızı planladığı bir imtihanlar silsilesi mi var? Ve biz bunun dışında bir şey yaşamıyoruz. Burada tek müdahalemiz ahiret için ettiğimiz dualar ve isteklerimiz onların karşılığında onların karşılığında dünyada ne yaşamamız gerekiyorsa onu mu yaşıyoruz? Bizim bakışımız nasıl olmalı? Uzun oldu biraz. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Yanlış anlaşılmış. Dua deyince hep izah etmeye çalışıyoruz. Dua eğer dil ile, gönül ile, fiil ile yapılırsa duadır. Yoksa sadece dil ile yapılan duayı Allah kabul etmez. Eksik. Diliyle yaptı, gönlüyle istedi. Gene eksik, gene kabul etmez. Hem diliyle, hem gönüllüyle, hem de fiiliyle elinden geleni yaptığında işte duasını yapmış oldu. Bu dua kabul olacak bir duadır. Kabule layık bir duadır. Nerede bir zulüm varsa, bir zulmet varsa evet mutlaka orada müminler, Müslümanlar mutlaka bir şeyi eksik bırakmış veya yanlış yapmıştır. Allah'ın vahyine uymamışlardır. Allah'tan yüz çevirmişlerdir. Peygamberinden, peygamberine tabi olmaktan uzaklaşmış, yüz çevirmişlerdir. Ahireti tercih etmekten dönüp dünyayı tercih etmişlerdir. Bundan dolayı gerekeni yapmamışlardır. O musibetler, belalar ondan dolayı geliyor. Evet, geldiğinde yine bir imtihan var. Yine, Allah'ın vahyine tabi olup Resulüne tabi olanlar kazanır, gerisi yine kaybeder yalnız. İmtihan ne olursa olsun, kura düşer nedir? Evet, Rabbinin vahyine tabi olup Resulüne tabi olmaktır. Şimdi de öyle mesela, musibet geliyor, bela geliyor. Bütün Müslüman memleketlerde evet, kan dökülüyor. Müminler, Müslümanlar birbirinin kanını döküyor. Yani, La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler birbirine düşmanlık yapıp birbirinin kanını döküyor. Bunlar mümin mi? Bunlar Müslüman mı? Kim bir mümini kasten öldürürse, Allah ona lanet eder. Allah ona gazap eder. Cezası ebedi cehennemdir demedi mi Allah? Dedi. Buna rağmen bir mümin, bir mümini nasıl öldürebilir? La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyen birini nasıl öldürebilir? Öldürebilir mi? Öldürüyorsa onun imanı yoktur. İmani dilindedir. Gönlü bunu tasdik etmemiştir. Mümin bir karıncayı bile incitemez. Bir gönlü kıramaz. Nasıl birini öldürebilir? E sorun iman edip etmeme sorunudur. Onu söyleyen de daha önce de iman etmemişti. Allah'ı bilmiyor, Allah'ı tanımıyor, imani bilmiyor. İman etmemiş, iman ettiğini zannediyor. Söyleyen mümin Müslüman değildir. O zaten önceden de iman etmemiş. Bütün evet, Müslüman memleketler eğer şu anda öyleyse, bununla beraber sağlam kalan bir bu memleket kalmış, Türkiye kalmış yani. Türkiye'de Suriye olsun diye evet, çabasını, gayretini sarf edenler vardır. Bütün çabasını, gayretini sarf edenler vardır. Küfür tek bir millettir. Küfür birdir. Hepsi kardeştir ve hepsi şeytana tabi olmuş, Hepsi şeytanın askeriidir. Ortalığı kan gölüne çevirmek için ellerine geleni yapıyorlar. Bunun için hepsi birleşmiş, hepsi birdir. Amerikası, Rusyası, evet, öbür zulmedenler, zalimler, hepsi bir ve beraber olmuştur. Ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye'yi Suriye'yi çevirmeye çalışıyorlar. Bununla beraber eğer müminler, Müslümanlar elleriyle, dilleriyle, gönülleriyle gerekeni yapmazlarsa, ne olur? Suriye'ye döner. Bizim buna şikayet etmek gibi bir hakkımız da olmaz. Eğer müminler bir ve beraber olursa, kardeş olursa, birbirlerini Allah için severse, bir ve beraber olurlarsa, hiçbir sorun çıkmaz. Ama görüyoruz, mümindir, müslümandır. Kafiri destekliyor, Yahudi'yi destekliyor, Hristiyan'ı destekliyor. Amerika'yı destekliyor, Rusya'yı destekliyor. Hatta onlardan medet umuyor. Allah, sizin dostunuz Allah'tır, Resulü'dür, müminlerdir demedi mi? Dedi. Niye? Yahudi'ye, Hristiyan'a, müşriye, dostluk besliyorsun. Onlardan medet umuyorsun. Onları Allah'ın önüne koyuyorsun. Musibet bela gelmesin. Ne olsun? Allah rahmetini çeker. Evet. Bunun için böyle Allah böyle yazdı, başımıza bu geldi demek doğru değildir. Kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı başımıza geliyor. Ama başımıza ne gelirse gelsin, önemli olan bizimle yaptığımızdır. Biz doğru yapıyorsak yaşasak da kazanıyoruz, ölsek de kazanıyoruz. Sıkıntı çeksek de kazanıyoruz, nimet içinde olsak da kazanıyoruz. Her halükarda mümin kazanır. O ki Rabbinin rızasını kazanır. Rabbinin hesabını yapar. Rabbi de onu korur. Bunu da böyle bilmesi gerekir. Anlaması gerekir. Allah bir kavme gazap ettiğinde peygamberini ve ona iman edenleri oradan çıkarır, gazabını öyle indirir. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa işte Allah öyle takdir etti, onun için başımıza geldi. Uhd savaşını, evet. ordunun komutanı, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Ama Uhd savaşı kaybedildi. Neden? Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, siz dediniz ki, bu neden nereden başımıza geldi? Kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı, dedi Allah. Takdir ettim de geldi demedi. Kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı. Siz Allah'ın vahyine uymadınız, peygamberine uymadınız, dedi. Onu dinlemediniz. Dünyayı tercih ettiniz. Evet. Onun için bu zillet sizin başınıza geldi. Ama bunu bir azap saymayın dedi. Bu bir nimet. Kendinize gelmeniz için. Rabbinizi dinlemeniz için. Allah'ın Resulüne tabi olup ona uymanız için. Bu sizin için rahmet. Allah bunu size tatlırdı ki bunu anlayasınız. Ne zaman Rabbinizi dinlemeseniz, Resulüne tabi olmasanız, onu dinlemeseniz böyle azaba düşer olursunuz dedi. Onun için bu rahmetsiz senin için dedi. Ve bu, bu böyledir. Şu anda da bu böyledir. Ya kendimize gelir, kendimizi toparlar, Rabbimize döneriz. Mülk senindir ya Rabbi. Dünyada senindir, ahirette senindir ya Rabbi deriz. Hakikati Allah'ın nazarıyla nazar edip görürüz anlarız ya da kendimize göre bir anlam yükleriz. Mesele toprak meselesi değildir. Mesele vatan, memleket meselesi değildir. Petrol meselesi değildir. Menfaat meselesi değildir. İblisin bir davası vardır. Evet, iblisin bir davası vardır. Kendisiyle beraber olan, evet, bütün arkadaşlarıyla beraber insanları cehenneme sürüklemek, İnsanlara şükürsüzlük yaptırmak, insanlara isyan ettirmek, Allah'a karşı isyan ettirmek, onları aç bırakmak, susuz bırakmak, bununla beraber öldürtmek, karnı döktürüp isyan ettirmek, onları Allah'ın zikriyle, ibadetiyle, kullukla değil de evet, bir ekmeğe muhtaç edip ekmeğin peşinden koşturmak. derdiği bu. İblis ve O'na tabi olanlar, uyanlar bir taraftır. Öbür tarafta ne vardır? Mümin vardır, Müslüman vardır. Allah'ın Resulüne tabi olanlar vardır. Görüyoruz. İblis ve yandaşları hepsi tek taraftadır. Bunu görmeyen kördür. Evet. İnsanın baş gözü kör olursa, evet dünyadaki zahiri şeyleri göremez ama, eğer kalp gözü kör olursa, İmanın, müminin ferasetinden mahrum kalırsa, şeytani vehilesini göremez. İblisi göremez. Dostunu düşmanından ayıramaz. Düşmanını dost zanneder, dostunu düşman zanneder. Evet. Ya bir ve beraber oluruz, mümince bir tavır ortaya koyar, Rabbimiz Allah'tır deriz. Haktan yana oluruz, barıştan yana oluruz, güzellikten yana oluruz, hayırdan yana oluruz. Kardeşlikten yana oluruz ya da şeytana tabi olur, şeytani destekleriz, şeytanın askerlerini destekleriz, kullandıklarını da de destekleriz. Hiç farkında olmadan onlarla beraber onların zulmüne ortak oluruz, küfrüne ortak oluruz. Evet, Elbette ki bir de gidecekleri yere cehennemde beraber oluruz onlarla. Evet, mümin cennete davet edendir. Hakka davet edendir. Kardeşliğe davet edendir. Birliğe, beraberliğe davet edendir. Allah, müminler kardeştir demedi mi? Kardeş kardeşi nasıl bu Rabbidir? Öyleyse eğer müminler kardeşse, kardeşlerinizin arasını bulun demedi mi? Evet. Önce böyle bizim benim cemaatim, benim mezhebim, benim tarikatım demekten benim partim demekten kurtulmamız gerekir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimdir. Biz biriz dememiz gerekir. Bunu söylemedikçe gerçek manada iman etmiş olmuyoruz. Dil ile söylemek yetmez. Gönlümüzün de bunu tasdik etmesi gerekir. Fiilimizin de bunu tasdik etmesi gerekir. Evet, böyle söylemedikçe asla zilletten kurtulamayız. Allah ayet-i kerimede eğer müminseniz üstünsüzsünüz demedi mi? dedi. Eğer üstünde yelsek üstün olan İblis ve arkadaşlarıysa, kafirse, müşrikse, Yahudi ise, Hristiyansa. Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapanlarsa bu durumda imanımızı hesaba çekmemiz gerekir. Yoksa biz mümin değil miyiz? İmanımızı bir kaybettik. Evet, imanımızı kaybettik. Kaybetmişiz ondan. İman inanmaktır dedik. İnandıksa biz müminiz dedik. İman Allah'ı sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Allah için sevmektir. Mümini sevmektir. Allah'ın sevdiğini sevmektir. Allah'ı seveni sevmektir. Allah'ın düşmanını seviyoruz. Allah'a düşmanlık yapanı seviyoruz. Ben müminim diyoruz. Bir de namazda kılıyoruz. İbadetle yapıyoruz. Sen nasıl müminsin? Senin imanın bunu kabul etmez. Eğer imanın varsa, senin eğer imanın, eğer kafiri kabul ediyorsa, müminin düşmanını kabul ediyorsa, Allah düşmanlığını kabul edir ve seviyorsa, senin imanın küfürdür. Sen küfrü seviyorsun, kafiri seviyorsun, şirki seviyorsun. Evet. Allah ne buyurdu? Onlara bunu imanları mı emrediyor? Öyleyse ne kötü imanları var? Evet, bu ne kötü imandır böyle? Nasıl bir imandır bu böyle? Evet Allah bizi böyle kendi kendini kandırıp iman ettiğini zannedenlerden eylemesin. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevip, Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevip ona tabi olanlardan eylesin. Amin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri kardeş olarak bilip onları kardeşi olarak sevenlerden, elinden geleni yapanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah bizi öyle şeytanı, iblisi ve ona tabi olanları sevip dost olarak görenlerden eylemesin. Amin. Evet. Bir izleyicimiz hocam Amcamın oğlu ile evlendim. Eşim vefat etti. Bana herkes dediler, bu senin kaderin değil hocam. Kader değişir mi? Evet. Kader, takdir. Bir şey bizim elimizde değilse o kaderdir. O takdirdir. O bir imtihan. Allah öyle takdir etmiş. Eceli gelmeden hiç kimse ölmez dedi Allah. Birinin eceli gelmişse hiç kimse onu geciktiremez dedi. Bir vakit tayin etmiş Allah. Evet, ölüm takdirdir. Allah'ın takdiridir. O takdir etmeden kimse ölmez. Yoksa bu senin kaderin değil. Yani ne demek senin kaderin de? Sen kendi elinle bunu yaptın. Neden böyle yapıyor? Böyle yapınca ne kazanıyor? Bunu söyleyen ne kazanır? Neyi kazanmaya çalışıyor? Ya da kime yardım ediyor? Yanlış. Şeytana yardım ediyor demektir. Önümüze, başımıza ne gelirse gelsin, Evet, o bir takdirdir. Allah'ın takdiridir. Söyledim biraz önce. Allah muameleyi ona göre yapıyor. Kuri ebedi hayatını kazansın diye. Şu anda sıkıntı duyabilir. Ama bunun bir karşılığı vardır. Bu dünyada çektiğimiz en ufak bir sıkıntı, yaşadığımız en ufak bir sıkıntının bir karşılığı vardır. Sıkıntı ne kadar büyükse, Günahların af olması, mağfiret olması o kadar çok ve büyük olur. Manevi olarak kazanmak o kadar büyük olur. Kıyamet günü göreceğiz. Sıkıntı yaşamayanlar, bu şekilde sıkıntıyı yaşayanlar için keşke biz de bunlar gibi, bunun gibi sıkıntı yaşasaydık da biz de bugün bu nimeti kazansaydık diyecekler. Bu bir nimet. Bu bir bela değil. Böyle anlamamak gerekiyor. Dünya hayatı bir günlük hayattır. Evet. Önümüze ne gelirse gelsin, o takdirdir. Allah'ın takdiridir. O bir imtihan. Evet. Efendim, Allah'ın selamı üzerinize olsun efendim. Bir Allah. izleyicimiz demiş, dünyanın dört bir yanında Müslümanım diyen insanlar birbirini öldürüyor. Bunu vebali Allah katında nasıldır? Allah size razı olsun. Biraz önce onu anlatmaya çalıştım, izah etmeye çalıştım. Bunu vebali sadece bunu yapanlar değil, onları destekleyenler, doğru yapıyor diyenler. Gönlünden bile sadece desteklemiş olsa bütün cinayetlere ortak olmuş olur onların kanına boğulmuş olur. Herkes hesabını Allah'a verir. Eğer kul Allah'ın nazarıyla nazar etmezse hakikati anlayamaz. Mümin Allah'tan yana durandır. Allah'ın nazarıyla nazar etmeden, Resulünün nazarıyla nazar etmeden, Allah'ın vahyinin nazarıyla nazar eden Kul haktan yana duramaz. Hakta olmaz, olamaz. Kendine göre hesap yapmıştır. İşte şurası benim, burası senin. Bu şeytanın helesi. Dünya hiç kimsenin değildir. Dünyada Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır buyurdu. İnsan Allah'ın yeryüzünde misafiridir. Misafir. Misafirler kavga ediyor. Benim burası benim, şurası senin diye. Hadi burayı paylaşalım diye kavga ediyor. Bunlar insanlıktan çıkmıştır. Söyledim mesele toprak meselesi değildir. Menfaat meselesi değildir. İblis onları kullanıyor. Mesela Hazreti Adem dünyaya geldiğinde biri o vardır bir de çocukları vardır. Ne oldu? Çocukları birbirini öldürdü. Yani orada toprak kavgası mı vardı? Memleket kavgası mı vardı? Vatan kavgası mı vardı? Hayır. Sebep neydi? Sebep kıskançlık. Allah Habil'in kurbanını kabul etti. Kabil'in ki kabul etmedi. Kıskandı. Sözde imani var. Öyle iman olur mu? Bak biliyor. İman başka bir şeydir. İman sevmektir onun için diyoruz. Rabbini sevseydi en güzelini getirip kurban ederdi, o duruma düşmezdi. Ama ortada bir parıştırılmayacak bir şey yoktur. Bütün dünya onların. Ama buna rağmen onu öldürdü. Kim öldürdü? Elbette ki iblis hile yaptırdı. Vessese'ye boğdu. Şimdi de öyledir. Evet, onun için Safımızı belirlememiz gerekir. Sen Allah'tan yana mı duruyor, Resulünden yana mı duruyor, müminlerden yana mı duruyorsun, yoksa iblisten yana mı duruyorsun? Başka bir taraf yok. Bir tarafta hak vardır, bir tarafta batıl. Evet, öyle buyurdu. Hakkı çekip çıkarırsan, batıldan başka ne kalır dedi Allah? Ya hak ya batıl. Allah küfür tek bir millettir dedi. Şu anda ona şahit oluyoruz. Küfür tek bir millettir. Onları destekleyenler de onlardandır. Onları sevenler de onlardandır. Evet bize düşen haktan yana durmaktır. Müminlerden yana durmaktır. Nasıl olsa hepimiz Allah'ın hazırına gideceğiz. Bugün veya yarın. Yani birbirimizi öldürmenin anlamı var mıdır? İnsan aklını kullanırsa böyle düşünmesi gerekmez mi? Yani niye ile de öldürmeye çalışıyorsun? Nasıl olsa zaten öleceğiz. Zaten huzura gideceğiz. Yani hadi neyi kazanırsan kazan. Ne senin olursa olsun. Kaç sene daha kalacaksın burada? Evet. Allah aklını kullanmayanların üzerine piştiki döker buyurdu. Canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır dedi. Eğer insan aklını kullanırsa Evet ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Akıllı insan ebedi hayatının hesabını yapandır. Ahiretinin hesabını yapandır. Akılsız insanda dünyaya dalıp, dünyayı düşünüp, dünyanın peşinden koşup ahiretini, ebedi hayatını unutan insandır. Efendim Ankara'dan Necati Demir. selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Mürşidi Kamil'e bağlanmak gerektiğini söylediniz. Ben sabah işe, akşam da, sabah işe, akşam da yorgun bir şekilde evime geliyorum. Sizi televizyondan zikirleri söylerseniz, siz televizyondan zikirleri söylerseniz ben tekrar etsem olur mu? Ya da hep sizi seyretsem ve dinlesem olur mu? Evet mürşid Kamil'e tabi olmak demek, O'nun gibi bir kul olmayı kabul etmek demektir. O'nun yürüdüğü yolu yürümek demektir. O'nunla beraber yürümek demektir. Bunun için evet, sohbetleri izlemesi elbette ki yeterlidir. Bir de zikir yapması gerekir. Evet, zikir, önce zikre başlarken, önce bir istiğfar etmek gerekir. Yani, gönlü, kalbi o gelen lekelerden temizlemek için önce bir istiğfar etmek gerekir. Yani 30. sefer, 100. sefer Estağfurullah el-Azim, Estağfurullah demek gerekir. Estağfurullah el demek gerekir. Sonra Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a salatu selam getirmek gerekir. Allahümme salli ara seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed. Bununla Resulullah Efendimizle, evet, hakikati Muhammediye ile olan bağımızı kurmuş oluyoruz kendi hakikatimizle olan bağımızı kurmuş oluyoruz. Ona tabi olduğumuzu evet ortaya koymuş oluyor. O bağı da kurmuş oluyoruz. Sonra evet kelime-i la ilahe illallah. Evet 33 veya 100 sefer söylüyoruz. Peşinden evet 100 sefer veya 3 sefer, 300 sefer Allah diyoruz. Allah zikrini yapıyoruz. Evet sohbetleri dinlemeye çalışıyoruz. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın isimlerini, evet, okuyup dinleyip ezberleyip o isimler üzerinde Allah o isimleriyle bize nasıl muamelede bulunmuş, tefekkür etmeye çalışıyoruz. Evet, yolculuk bütün hızıyla devam eder. Böyle yaptığımızda, evet, beraber olmuş oluruz, tabi olmuş oluruz, beraber yolculuğu yapmış oluruz. Evet, ölçüsü böyledir. Böyle e, yapması yeterlidir. Herhangi bir kardeşimizin buraya gelmesi gerekmiyor. Böyle birebir o e, biati alması gerekmiyor. Zaten gönül itibariyle bunu yaptığında Allah her şeyi bilen ve her şeyi görendir. Biyati yapmış oluyoruz. Beraber yürümeyi kabul ediyorum. Dediğimizde tabi olmuş oluyoruz. Yolculukla beraber, evet bu manevi bir durum. Kulünü kendisine davet eden Allah'tır. Kendisine çeken de Allah'tır. Kendisine davet edince, çekince ne olur? Rabbimizi sevmeye başlarız. halimiz değişmeye başlar. Gönül alemimiz farklılaşmaya başlar. Anlarız ki Rabbimize koşuyoruz. Rabbimiz bizi kabul etti. Biz Rabbimizi kabul ettik. Kul olarak, abd olarak. Rabbimizi kabul ettik. Rabbimiz de... Evet. Rab olarak bize muamele de bulundu. Bunu tatmış ve anlamış oluruz. Evet. Efendim Aksaray'dan tatma için bildiğiniz... tamam, sizi çok seviyorum. Bana Allah'ı hatırlatıyorsunuz. Size bir sorum olacak. Ledun ilmine nasıl ulaşabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir yol izlemeliyim? Ve kalbimin mutmain olmasını istiyorum. Bunun için neler yapmalıyım? Evet. Allah razı olsun. Leduni ilmine kavuşmak için biraz önce başka bir kardeşimiz de sormuştu. Manevi yolculuğu yapıp Allah'a vasıl olmak gerekir ki Leduni ilmi Allah'ın katındaki ilim demektir. O Allah katındaki ilmi alabilelim. Onun katına varmadan onu almamız mümkün değildir. Bunun için manevi yolculuğu yapmamız gerekir. Kardeşimizin söylediği gibi gönlün mutmain olması gerekir. Yetmez. Bir de gönlün Allah'tan razı olması gerekir. Bir de Allah'ın ondan razı olması gerekir ki huzura varmış olsun. Ee, o zaman Allah onu verir. Onu ikram eder. Ama bize düşen Rabbimize kul olmaya çalışmaktır. Hatta öyle ki zaten o safhaya geldiğinde hiçbir şey isteyemez olur. Sadece Rabbim bana kurum desin yeter der. Derdi bu olur. Rabbim benden razı olsun. O beni sevsin. Benim için yeter der. Başka bir şey istemez. Çünkü neyi istersek isteyelim o varlığımızdan benliğimizden kaynaklanıyor. Orada zaten ne varlık kalmıştır ne de bendik. Ondan sonra Allah onu ihsan eder, ikram eder. Marifet, Allah'ı bilmektir, tanımaktır, kendi kulluğunu bilmektir. <gülüyor> Eğer biri Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışıyorsa, bunun için çabasını, gayretini sarf ediyorsa, dosdoğru yoldaysa, sirat-i müstakim üzere ise onun kazanamayacağı nimet yoktur. Mesele sirat müstakimde olmaktır. Bırakalım. O neyi ikram ederse bizim için hayır olan O'dur. Bize düşen koşmak. Rabbimize koşmaktır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi hepiniz Rabbinize Allah'a firar edin. Bize düşen O'na firar etmektir. O'na koşmaktır. Evet Efendim programımızın sonuna gelmişiz. Eşke evet. sunamak istediniz. Bir şey varsa efendim. Allah'ım Selami, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah soru ve sorunlarınızı Efendimiz'e yöneteceğiz. Buruşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize amenet olunuz efendim.